Normalin sınırları, klinik felsefe sohbetleri. Hazırlayan ve Alper Hasanoğlu. Ve Bülent Usta. Merhaba, Amanin sınırlarına hoş geldiniz. Ee, bu akşam e, Alparslanoğlu ile birlikte korona'nın ve bizim ruh alandaki etkisini konuşuyor olacağız. Alparslanoğlu korona günlükleri diye bir böyle bir yazı şeyi paylaşıyordu bir dizisi. Orada geçen bir sözcü koronaya, e, o koronaya e, sözcüğünü böyle programımızın başlığı yapalım istedik çünkü biraz koronaya, koronaya ile bağlantılı e, bir sürece e, dönüştü. Birazdan Alper Hatun odarımızda olacak. Te telefon bağlantısıyla ile ilgili bir e, sorun varmış. E, Böyle korona üzerine ve koronaya üzerine düşünürken e, böyle Philip Larkin'in "Günler" adlı şiirinde e, kebip zilesi aklına geldi. Papazla yıl <gülüyor> ki Larkin e, dehşet papazla doktoru getirir uzun paltolarıyla taralıları aşarak tıp ve dinin e, belki de bu tür dehşet günlerinde en çok e, ihtiyaç duyulan alanlar olması belki de Bizim e, bu e, paranoyaya sevk eden e, belirsizliklere bir e, yanıt verme. Yani o belirsizlikler eğer bir yanıt verdiğimizde, yanıt bulduğumuzda e, bizi rahatlatacak olması. Ve bu konuda da böyle özellikle e, televizyonlarda, yayınlarda e, oldukça sık e, tıp alanından isimlerin e, yaptığı açıklamaları uzmanların görüşlerini bilmiyoruz e, ve e, en son ben baktığımda hala maske takılmalı mı takılmamalı mı bunun e, tartışmasının yapıldığını e, gördüm ve bu konuda e, hem sosyal medyanın hem televizyonun e, korona ile olan ilgili bu e, durumda biraz e, yetersiz kaldığını, e, hatta tam tersine özellikle sosyal medyanın e, çok ciddi anlamda e, koronayı, paranayı arttıracak şekilde bir etkisi olduğunu e, ben kendi gözlemlerimden e, görebiliyorum. Aynı şekilde tıp alanında da böyle yeterli e, şeyler, bir türlü e, net bilgiler sürekli çeşitlenerek, döndürülerek e, anlatılmaya çalışıyor ama orada da hala pek çok böyle belirsizliklerin olduğu anlaşılıyor. E, koronanın bir e, bu şekilde korona enteresan bir şekilde böyle e, yazılan e, yayınlara, e, konuşmalara bakınca çok günümüz dünyasında e, çok ciddi anlamda o insanın, o tüketim toplumunun biraz pompaladığı, o tüm güçlülük, omnipotent şeyini e, sarstığını e, gözlemliyorum. Ve bu tüm güçlülük, o gelişmiş teknolojiler... E, ilaç ya da tıp sektöründeki yenikler vesaire bunlar e, aslında e, o tüm güçlülük yansamasını yani yetersizliğini ortaya koyarak insanın aslında biyolojik bir varlık olduğunu e, sanki görünür hale e, getirdi. Ve bütün insanların canlıların... E, merhaba ben de geldim. Merhaba hoş de geldim geldin Müran. Alper. Ben kendime ee, de, e, devam oldum. ediyorum. Ee, programdayım evet. seni dinlemeye devam ediyorum tamam. <gülüyor> evet şeyden e, bahsettim bu hem senin yazında bahsettiğin korumaya e, evet. yani, o paranoyayla olan bağlantısının e, anlamını ve Philip Larkin'in bir şiirinden böyle bahsettim e, böyle işte dehşet diyor Philip Larkin papazla doktoru getirir e, diyor uzun patullarıyla tarlaları aşarak ee, neden topazla evet. be doktor? Ee, çünkü insanlar En büyük insanları dehşete düşüren şey Bilinmezlik başlarına gelen şeyin Ya da yaşadıkları şeyin Ne anlama geldiği Ne olduğu e, Bunu anlamak Anlamlandırmak insanlardaki kaybıyı da e, Biraz dengeliyor gibi azaltıyor gibi Ama e, Hı -hı. Hem sosyal evet. medya hem televizyondaki yayınlar yer şeyler Tam tersi bir şey izlemiş gibi geliyor bana ee, o iyi böyle arttıracak şekilde ee, Değil mi? Mesela en sondan baktığımda Hala e, maske takılmalı mı? Takılmamalı mı? Evet, ee, bu kadar görüşte. basit bir şey hala tartışılıyor değil mi? Evet ya, Bu kadar evet. basit bir bilgi ya Ve bu konuda hala böyle Mesela bazı şeyler Yok e, sadece hasta olanlar takmalı Bazıları herkes takmalı ve evet. insanların kafasında bu şey yani hem tıp için aslında e, bir mesele hem diğer konularda ve şu benim dikkatimi çekti Arifel. Çok ilginç. E, mesela felsefecilerin bu günlerde yazdığı yazılar mesela Terabyte diye bir web sitesi var. Orada pek çok felsefecinin yazıları böyle çevrilip Türkçeleştiriliyor. Hı hı. Cijek de olsun diğer Agamben olsun Onların büyük ilgi gördüğünü, insanların yani felsefenin aslında felsefecilerin yani türkçülerden ya da diğer şeylerden daha çok. Hı hı. E, Hangi sayfa ülke şey, bilen Böyle terabyte diye bir site var. E, terabyte.com Orada Agam Bendir, e, pek çok evet. böyle felsefecinin yani çok fazla hı hı. değil ama. Ne diyorlar ki orada daha çok. Yani orada mesela benim e, gözlemlediğim neoliberalizmle bunu ilişkilendiriyorlar. Buradaki o tüm güçlülük yanılsamasının tüm bu teknolojidir vesairedir, gelişmişliğin dijital teknolojideki gelişmelerin vesairenin evet. insanın biyolojik varlığını çok ikincil planda yani sanki herkes kendisini daha e, omnipotent bir şeyde hissettiğini ve bunun kırıldığını e, anlatan yazılar var. Kapitalizmi ne bunun ilişkilendiren kapitalizmdeki özneyle öznenin e, İslamsıyla ilişkilendirenler var. E, pek çok bunun bu konuda şeyler e, farklı farklı görüşler var. Ama evet. bunun bütün bu şeylere e, yazılara yönelik ilgi bana böyle şey ilginç geldi. İlginç gelmedi aslında da Aslında altında duyduğumuz duydugumuz ihtiyacın e, ne, kadar ne kadar önemli olduğunu, değil mi? Önemli olduğunu. Evet evet ve bir, psikolojide de felsefeye e, duyulan ihtiyacı e, ne kadar evet. önemli olduğunu gösteriyor bence bu. E, çünkü e, e, sen de mutlaka izliyorsundur psikiyatristler ve psikoterapistlerin e, e, yaptıkları konuşmaları falan. Çok da bir şey söylenmiyor. Yani böyle çok acayip derecede enteresan bir şey söylemiyorlar. İnsanların söyledikleri şey. Daha çok şu kadar basit şeyler oluyor. Aman işte evde güzel e, vakit geçirmeye çalışın. Güzel yemek yapın. Ben de benzer şeyleri söyledim açıkçası. E, güzel bir banyo yapın. E, birlikte sohbet etmeye çalışın falan filan. Yani şimdi bu, bu mudur yani? bütün <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> evet. Ve, e, bu, bu da zaten e, geçmişten beri uzunca süredir zaten gündemde olan. Bununla ilgili bir sürü YouTube videosu, yazılar, kişisel gelişim kitapları öyle değil mi ee, aslında evet. bana şöyle geliyor e, Alper e, Mesela bir geçen böyle yazılarından birisinde de böyle gasted de bahsetmiştim Aslında e, insan günümüz insanı tercit edilmiş bir yalnızlık içindeydi yani insanlar yine evlerindeydi e, tek başınaydılar e, bir şeylerle uğraşıyorlardı ama şimdi e, bu yalnızlık çok somut ve görünür bir hale geldi yani kaçabilecekleri bir şey kalmadı. Böyle senin de bir söyleşinde Yazında bahsettiğin gibi, bu dünyanın bir, yani sürekli bir gezme, sürekli bir hareket halinde olma hı hı. şeyi kısıtlanmış oldu. Ama gerçekte yalnızdılar zaten. Bu yalnızlık somut bir şeye dönüştü ve bütün hı hı. O kişisel gelişim kitaplarında öyle değil mi? Hep tek başına ne yapabilirsin? Hep tek başına evet, nasıl yalnızlık duygularıyla baş edebil baş edebilmek için yapmış oldukları bütün aktivitelerin aslında yalnızlık duygusunu çok anlık olarak ortadan kaldırabileceği, kaldırabildiğini fark ettiği insanlar aslında. <gülüyor> ee, yani tek başına olmakla yalnız olmak farklı bir şey biliyorsun. Farklı yani şeyler. yalnızlık evet. bir hissiyat, tek başına oluk ise gerçekten bir durum. Kimse tek başına değil ama korkunç derecede yalnız hissediyor insanlar kendilerini. Ve e, şey oldu, burada evet, e, demek ki o geze, gezerek, tozarak işte Costa Rica'nın bir kasabasında güzel bir yer varmış, görünmedik. Oraya gidelim. Ee, bu yaz diyerek, e, bu yalnızlık ikisiyetti ya da o hayatın anlamı doldurulamayan e, bulunamayan hayatın anlamı böyle bulunamıyor. Evet, bunu, e, bu, bu bunu bunları ortaya çıkardı bir anlamıyla ve evet. bana şöyle geliyor. Mesela ben hep böyle yazlarında da sürekli şu vurguyu yapıyorum, yapmaya odaklı. Bir, e, günümüz insana bir yapmaya odaklı bir hayat Yaşam tarzı var Olmak değil yapmak hep Hep bir şeyler evet. yapıyoruz Ve hep yaparak var olmaya çalışıyoruz Ve Ama yapamadığımız noktada Eve kapandığımız ya da yalıtığımız noktada Büyük bir şey başlıyor Bu sefer e, yerin, Benim en çok rastladığım ya da Duyduğum şikayetler Mesela tatil dönemlerine Tatile gidenler Bir süre şey sonra işe dönmeyi özlüyorlar Yapamıyorlar sıkılıyorlar Tek başına Hı -hı. tatil yapmak pek çok kişi için korkutucu bir şey. Evet. Ee, Dışarıda onay almak, Zaten ve görünmek. yalnızlık bir şey gibi değil mi? Eksiklik gibi. Nasıl yani tatile gidecek kimsen yok ve yalnız başına mı tatile evet. gidiyorsun? Bu yani, evet. sen de danışanlarından duymuşsundur. Evet, yani evet. Hani, gidip bir yerde tek başına oturamamak gibi. Yani bir gibi. E, restoranda ya da şeyde tek başına oturduğunda da sen e, restorana, yani bir restorana gidecek, kimseyi bulamayacak kadar e, yalnız ve kimsenin istemediği bir insan mısın gibi bir şey. Tatil daha da öyle hissettiriyor galiba. Tamam. Ama şu, bugünlerde şöyle bir şey ben gözlemliyorum Arifar, çok enteresan. E, mesela bundan evde oturup, mesela Cuma akşamı ya da Cumartesi akşamı, e, sevgisi yok, flörtü yok, date yok, evde oturuyor. Ve başkaları şu an eğleniyor ve ben eğlenemiyorum deyip acı çekenler şimdi o acıyı yaşamıyorlar, o aci çekmiyorlar çünkü herkes evinde evet, evet. oturduğunu <gülüyor> biliyorlar, evde onlar diyor. Asit duydu. Çok acı <gülüyor> Evet. Mesela geçenlerde şöyle bir şey duydum arkadaşlar çok enteresan. İngiltere, e, işte İngiliz prensi adını şimdi hatırlayamıyorum prensin e, yakalanmış. miydi bu e, koronaya yakalanan İngiliz prensi. Ha, evet, evet, evet. Prens Charles değil mi ya? O Prens Charles. Ben, ben o kraliyet şeylerini aklı tutamıyorum. Prens Charles çok şaşırmış insanlar. Nasıl Prens Charles'a bu bulaşır? Demek ki e, çok iyi korunmuyor. Yani sanki virüs yani o kişilere e, sanki virüs bulaşamaz. E, gibi bir şey de var. Böyle. Evet. E, algıyı da ee, aslında virüs herkesin senin de her yazında bahsettiğin gibi eşitlemiş gibi duruyor kısmen tam değil tabii. Evet, çünkü evet. çalışanlar var. Ya tabi ee, eşitledi filan ama bir yandan da her gün işe gitmek zorunda kalan e, o e, işte ne bileyim e, alışveriş yapmak zorundayız ya alışveriş yaptığımız evet. yerlere e, yerlerde o e, süpermarketlerdeki yiyecek e, standlarını dolduran insanlar e, şey kamyon şoförleri. Oradan oraya şeyler götüren kamyon şoförleri evet. falan Yani bunlar e, bu insanlar, bu insancıklar çalışmak zorundalar. Yani azıcık kenarında olan insanlar çalışmıyor. E, kendini evet. koruyabiliyor ama e, akşamleyin o bir taksi şoförüyle konuştuğumda mesela ben duyduğum şey şuydu yani e, tabii ki zaten o şeyin taksinin günlük kirasını ödeyemiyor. O ayrı ama evet. yani o 50 lira 100 liralık bir kilo yapacak ki en azından akşamleyin eve e, bir alışveriş yapıp onu götürebilsin Bu Korkuştuğu düşünüyor musun? Yani e, böyle hani evde oturun e, o zaman hiçbir şey olmaz deyip böyle evimizde oturmak ya da e, bir sürü ünlünün ne bileyim ben atıyorum ben hepsini bir şeye koymak e, kefeye koymak doğru olmaz ama 250-300 metafiralik evlerinde oturup evinizde oturun evinizde de işte hayat sürü filan falan demeleri yani bu bana çok korkunç bir aymazlık gibi geliyor. Evde oturalım ama evet. oturduğumuz ev e, barcılardaki bir gece konduysa ve ekmek alacak paramız yoksa öyle pek güzel oturmuyor evet. yani orada. Evet. Ve insanların, dünyadaki insanların da e, %95'i bu halde. Bakalım. Evet. Ve e, yani özellikle Türkiye'de ücretli izin, ücretsiz sağlık şu an en temel e, ihtiyaç gibi gözüküyor. Yani evet. bundan e, mahrum e, kalınması gerçekten çok e, üzücü. En e, e, şey ortaya çıkan en önemli şey ne biliyor musun? Şimdi hani bu neoliberalizm meseleleri, yani e, neoliberalizmden çok bahsediyor ya felsefe şeylerini evet. söylüyorsun. Evet, neoliberalizmin e, bu globalleşmenin işte kapitalist sistemi, serbest piyasanın falan en çok söylediği şey neydi? Ee, her şey özelliğinde hiçbir şey kalmasın devlette değil mi? Devlet evet. hiçbir şeye müdahale etmesin. Evet e, çok paralar kazanırken e, yani burjuvazi e, ve e, kapitalist sistemde e, bu paraları kazanan patronlar çok fazla para kazanırken Devlet evet hiçbir şeye müdahale etmesin az vergi alsın hı hı. teşviklerde bulunsun filan ama şimdi 2000 ya da 1000 tane yanında işçi çalışı, çalıştıran e, insanlar o fabrikaları artık üretmeyip pazar, hiçbir şey satamadıklarında devlet nerede? Devlet bunları işçilerimize maaşlarını ödememiz için de yardım etsin diye bağırıyorlar. E, hani, hmm. Yani e, so, şimdi sosyal devlete ihtiyaç var. Yani devletin güçlü olmasına ihtiyaç duyuyor. E, duyuyoruz aslında. Yani sistemin hiçbir şekilde eee gözükecek Ancak mikroskopla gözükecek kadar bir mikrop bütün o kapitalist sistemi sallayabiliyor, sarsabiliyor ve bir devlet ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Devlet güçlü bir şekilde halkını koruyabilmesi için ama o kapitalist sistemin, o serbest piyasanın ya da neoliberalizmin her şey çok güzel giderken istediği şartlar ve koşullarla güçlü olması mümkün değil. Devletin güçlü olabilmesi için bir sürü şey elinde tutması lazım sosyal devlet olabilmek için. Acaba biz yani biz terapistiz bunu bilmiyoruz bunları ekonomistlerin düşünmesi, e, görmesi gerekecek olan şeyler ama bu sosyal devletin e, devam edebilmesi için galiba e, birazcık e, e, bazı şeylerin değişmesi gerecekmiş gibi geliyorlar. Neler? Evet. Böyle bu, bu konuda ben o kadar miyim onu bilmiyorum. Böyle senin böyle şeyde söyleyeceğin ne? Değişmek Değişeceğini düşünmüyorum musun? Evet. evet. Bu arada değişecek mi? Ne kadar değişir? Ee, çok o konuda soru işaretleri var benim kafamda da. Ee, çok uzak unutur mu tekrar insanlar bir şeyleri ya da bun? Ne olacak gerçekten? Ee, ben de çok e, bilmiyorum fakat şunu çok belirgin bir şekilde karşımıza koydu gibi geliyor bana bu salgın. Hep böyle e, küresel ısınmayla ile ilgili yapılan bütün o aktiviteler, doğayla çevre ile ilgili dünyanın sonunun geliyor, şeyleri. Hep sanki bir yerde bir e, görünür bir hale geldi iyice gibi geliyor bana ve insanlar biyolojik olarak bir varlık olduklarını. Çünkü böyle bedenlerini özellikle yapmaya odaklı insanlar, günümüz insanı bedenlerini bir araçsallaştırıyorlar. Ya vitrine konan bir şey, ya para kazanılan bir şey, ya spor yapılan bir şey, sevişilen bir şey ama bir araç konumundaydı. Hı hı. Ve onu böyle istedikleri gibi şey yapabiliyorlardı, donatabiliyorlar vesaire hı hı. böyle bir şey vardı ve o omnipotentlik, o şey... Kırıldı gibi geliyor bana Evet evet, evet. Ee, Ve burada e, felsefe yazılarına duyulan Tüm bu ihtiyaç vesaire de O Hı. olmaya dair e, Kendi beden Bedeniyle beraber olmaya dair Var Hı -hı. olmaya dair Bir şey açtı gibi geliyor bana Bu bir yanıyla evet. gerçekten dehşet verici Bir şey yani o kadar e, Zavallıyız Yani bir bu Şimdi aydınlanmanın şey. E, şey senin sözünü tamamlamak için bir desteklemek e, şey yapmak istiyorum sözünü kesmek istiyorum. Aydınlanma insanın e, aydınlanma felsefesi insanı her şeyin üstünde odak noktasına koyduğu ve insanın yapacağı her şeyi neredeyse e, fazlasıyla mübah hale getirdi ya. Yani doğadaki bütün canlılardan her şeyden daha üstün olan e, bir canlı var insan. Ve o insanın e, refahı ve huzuru ve onun hazzı için e, doğaya her şey yapılabilirmiş gibi e, düşünüldü. Ama işte e, bu işin öyle olmadığı e, doğanın evet. e, <gülüyor> bir şekilde e, intikam alabileceğini e, görüyoruz. Doğa hiç de o kadar çok kendine bu kadar çok e, müdahale ettirmiyor. Şeyin e, vebasında e, Albert Camus'un vebasında şöyle bir şey var. İnsanlar diyor şunu fark ettiler. İnsanların sinekler gibi ölebildiklerini. Hı hı. Evet. Ee, o cümle o çok çarpıcı bir cümle. Yani e, e, acayip bir var, şey acayip bir aydınlanma eleştirisi, aydınlanma felsefesi eleştirisi görüyorum ben o cümlede. Ee, insanlar hı hı. sinekler gibi ölebiliyorlar. Ee, e, bu, bu salgın buna yol açmayacak. Yani burada böyle bir şey yok. Yani çünkü o veba salgınları falan çok acayipmiş. Çok büyük e, salgınlarmış. Yani en son 1400, en son değil 1400 yıllarda olan bir salgında, veba salgınında dünyanın Avrupa'nın üçte ikisi yok olmuş. Yani böyle bir şey değil bizim yaşadığımız. Ama e, o cümle çok önemli. Yani insan doğanın evet. yalnız bir parçası e, doğaya hı hı. hakim olabilecek ve doğayı ...şey yapabilecek, yönetebilecek mi... ...onun üstünde bir şey değil... ...bunu görüyoruz sanki... ...ne diyorsun? Evet ve bu e, insanın kendi... ...misal da... ...bu vardır ya... ...insanın kendisine... ...kişilikten bakabilmesi... ...böyle çok... E, ...asıl varoluş o zaman başlar... ...diye bir şey vardır... ...kendini... E, ...ölüm... E, ...ya da Albert Camus'un... ...Sartre'ın... ...ölümle beraber düşünebilmek... ...o zaman... E, ...varoluş... ...mümkün... ...hale geliyor... Bu anlamda o zavallılığını doğa karşısında ya da ölüm karşısında o zavallılığı bilmek, hissetmek, fark etmek, onu kabul kabullenmek gerçekten orada daha da güçlü yapıyor aslında insanı. Daha gerçekçi bağlarla hayatla bağ kurulabiliyor. Şu ana kadar kurulan bütün o sanal bağlar aslında... Ne kadar o, onun zararını yaşıyoruz? Yani şu an günümüz insanı ya da şu an e, koronaya denilen şey kapılmış olan büyük kitleler aslında onun yanıtsamasını yaşıyorlar gibi geliyor bana. Hı hı hı hı. Ve e, ama insan bana çok şey gibi geliyor. Çabuk öğrenen bir varlık. Yani bu e, bu böyle mümkün. Yani onu eğer doğru bir şekilde yönetilebilirse insanlar bu konu doğru şekilde e, hareket edebilirse e, bu bunu öğrenmek o kadar da zor değil. Yani o kadar o çaresizliği kabul etmek e, o kadar da bana şey gelmiyor. Hiç mümkün olmayan bir şey gibi gelmiyor. Önemli olan bunu sanki o biraz evvel dediğim o doğanın bir parçası olduğumuzu hissedebilmek ve bunu kabul edebilmek sanırım. Ee, doğanın parçası olduğumuzu nasıl kabul edeceğiz sence? Şey? Yani doğanın parçası olduğumuzu kabul etmek. Yani biz bunu mesela sen ve ben bunu bence Biraz anlıyoruz Ama e, e, Böyle bütün hayatlarını e, Maslak'taki Şuradaki e, buradaki Acayip şeylerde geçiren e, Söyle e, Plazalarda Geçiren e, Yaz tatili için işte Mahallelere gitme planı yapan e, Kış tatili için Şuralara buralara gitme planı Yapan insanları ya da Yani 57 tane Ayakkabısı 47 tane çantası olan insanlara. Evet bunlar zaten şeyin bütün insanların çok az bir kesimle oluştursa bile üç aşağı beş yukarı herkes buraya ulaşmaya çalışıyor. Özenmeye çalışıyor bütün Türkiye'deki dizileri falan da düşündüğünde böyle acayip bir zenginlik, korkunç bir zenginliğin devamlı sunulması ve insanlar... Kendi evlerinde sen de bunları istiyorlar ve istedikleri şey sanki bir gün bir şey olacak. Bir e, sihirli değnek konulara değecek ve onlar da öyle yaşayacaklar. Yani doğanın bir parçası olmak meselesini e, düşündüğümüzde biraz açtığımızda onu açabilmenin daha doğrusu. bana Ben de çünkü aynı şeyi söylüyorum. Yani birlikte bunu paylaştık. <Gülüyor> Ee, çok zor bunu e, insanlara anlatabilmek, insanların anlayabilmesi gibi Aslında, şey Yani bana mesela bu situasyonistlerden e, Gaydebord'un öyle bir yılısında bir yerde vardı, e, böyle bir grevden bahsediyordu, e, işçilerin bir grevinden Paris'te. E, orada mesela çok ufak bir şeyin, çok ufak bir hareketin, e, mesela buna Paris'teki o 68 ya da gezi olayları, başka şeyler. Yani bir anda insanların e, o bağı kurabildiğini, o yaratıcı içindeki yaratıcı, onun şey diye tanımlıyordu Guy şiirsel enerji. Yani herkesde o şiirsel enerji e, mevcut ve bu doğarken geldiğini iddia ediyor Guy Ve sonradan bu şiirsel enerji bastırılıyor, yönetiliyor işte okuldur, kışladır vesairedir. Ve onun bir anda o şiirsel enerjinin ortaya çıktığında yaratıcı bir şey, e, ve o doğayla o şeyle bağın kurulabildiğini Ve diğer insanlarla Buna dair böyle şeyleri Bazı örnekleri de vardı Ben o anlamda Bunun başka tarihsel olaylara bakarak Mümkün olabileceğini düşünüyorum Burada böyle o Philip Larkin'in programın başını söylediğim Dehşet zamanlarında iki kişi gelir diyor Biri papaz biri doktor Uzun falsalarıyla Yani oradaki biraz papaz ve Doktora bağlıymış gibi geliyor bir taraftan. Yani oradaki papazlar ve doktorlar e, sanırım e, o bağın nasıl kurulup kurulamayacağını ve belki bu anlamda böyle sivil hissetmişler sivil toplum örgütleri vesaire e, işte açık radyo gibi kanallar, alanlar e, belki o şeyi e, bütün canlı arasındaki o görünmez bağın varlığını hissettirecek şeylerle belki bunu e, papazların ve doktorların ve diğer uzmanların çünkü burada narkin e, o doktorun şey yaparken hem olumlu hem olumsuzluğu aslında bir taraftan çünkü Hı -hı. bir iktidar bir iktidar olarak oraya e, geliyor ve biz onu bir iktidar olarak orada papazı ve doktoru e, ve güvenilir şey olarak orada e, dinliyor oluyoruz ama Hı -hı. E, aslında oradaki o insanların kendi içlerindeki o siyasi enerjiyi o görünmez bu hissettirecek Şeyler e, hayatın içerisinde keşfedilebilir gibi geliyor bana. Ve bu her insan, her insan bunu kendi bulunduğu yerde e, yapabilirmiş gibi mesela düşünüyorum. şeyde sen de böyle yazılarında bahsettiğin gibi hani yaşlılara yardımcı olmak, alışveriş vesaire. bunun evet. öneminin altını mesela Londra'dan bir arkadaşımla konuşmuştum. Orada inanılmaz bir böyle şey varmış. Mahalle mahalle, sokak sokak. Böyle örgütlenen birbirlerine yardım eden gençlerin e, böyle kolektif şey yapıların yapılardan bahsetmişti. E, belki bu tür şeylerin böyle e, önüne açacak yani açılması belki de bu konuyu şey yapabilir. Bu meseleyi belki daha e, önüne açabilir gibi geliyor bana. Hı. Doğayla, ile evet. <gülüyor> böyle Bunun, olabilme, bunun olabilmesi için. E, bunun olabilmesi için gerçekten şey olması gerekiyor değil mi? Ama bir yandan da insanlara bunu bir şeylerin birilerinin anlatıyor olması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yani insanların evet. bunu böyle anlamaları çok kolay değilmiş gibi, tek başlarına bu çıkarım yapmaları çok kolay değilmiş gibi geliyor. Ne dersin? Evet. Ve O yüzden böyle örgütlenmeler, sivil toplum yapıları evet. vesaire örgütler ve Türkiye bu konuda maalesef çok e, zayıf alanlardan seyip olan yerlerden. Evet. De, yani düşünürlerin, bizim gibi insanların da yazı çizilse çizil e, işiyle çok fazla uğraşan insanların da aslında e, şu anda bütün e, acil ve diğer işlerimizi bırakıp, diğer işlerimizin tamamını bırakıp belki bu konularda yazılar yazmamız gerekiyor. Tam da e, insanların hani psikoterapide şöyle bir an vardır ya duygusal olarak e, alabilecekleri bir an vardır. Öyle bir an gelir ki yapacağım diyorum. Ancak o anda e, hastalar tarafından Danışanlarımız tarafından evet. e, Algılanabilir Yani böyle yani, kuru kuru konuştuğumuzda Hiçbir şey ortaya çıkmaz e, Duygusal olarak öyle bir evet. yerdedir ki Onu alabilecek durumdadır Ve sanki toplum olarak şu anda Herkes bunu alabilecek durumdaymış gibi duruyor Yani psikoterapütik olarak Ya da işte sosyolojik olarak Yapılabilecek müdahaleleri Müdahaleler için çok açık sanki Toplum Şu anda alo ha, e, Böyle müzik, müzik zamanımız gelmiş galiba Alper. Evet, tamam. Ee, tamam. Bir, e, ne, sen, sen mi göndermiştin parçayı? Ben gönderdim bir şey. Evet. Böyle bir evet. müzik arası. Evet tam da reklam yapıyoruz. Evet, Son. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam Zaman, ediyoruz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. And I don't ever leave. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba, merhaba Bülent. Merhaba. Biraz böyle şimdi evden yayın yapıyoruz ve yüz yüze olmamak e, ve orada olmamak biraz fark ediyor galiba. Sadece nasıl? Evet ya yani orada ne güzeldi kulaklıklarımız. <gülüyor> evet daha iyi bilmiyorduk. Kulaklarımızda ara aslında. olduğunda e, öyle sohbet ediyorduk sevmiyorduk. E, değerlendiriyorduk programın nasıl gittiğini. Ee, nasıl devam edeceğimizi filan. Şimdi böyle arada olunca bizi bağlayan ee, bağlantıyı da kaçırdık. Bu program ara verildi ve tekrar bir araya geldik. Ama ben hmm. sana şeyi söyledim. Son anda şeyi konuşuyorduk ya. Bu ee, yani insanların doğayla doğanın bir parçası olduğunu fark etme meselesi. Evet. Ee, yani benim de somut bir yanıtım yok açıkçası. Bununla ilgili insanlara doğanın bir parçası olduğumuzun tam anlamıyla ya da işte tam anlamıyla olmasa bile ne anlama geldiğini, nasıl bir yaşam sürersek doğanın bir parçası olarak yaşam süreriz, neyi değiştirmemiz gerekir hayatımızda? Bunları belki insanlara anlatmak lazım ama bunları benim de bir şehir çocuğu olarak, ne kadar cevabım var bilmiyorum açıkçası ben. E, sanki üzerinde düşünmemiz gerekiyormuş gibi. Sen ne dersin? Yani evet e, burada e, aslında bir Aylaklığı mesela meşhur Yusuf Hatılga'nın Aylak Adam romanını e, ve dinleyiciler de pek çok kişi bilecektir. O romanı okuduktan sonra Alper, ben şöyle düşünmüştüm. Aylaklık ne kadar zor bir iş, yorucu bir iş. E, evet. Ve şimdi... E, <gülüyor> Ve bir tür böyle bir aylaklık şeyi var burada. Ve insan o aylak, aylak adam da kendisiyle baş başaydı. Ve hayatı sorguluyordu, toplumu sorguluyordu, kendisini sorguluyordu. E, roman boyunca ve gerçek aşkı arıyordu. E, ve bunun e, bir tarafıyla şimdi bu aylaklığı nasıl yaşayacağımız sanırım. Yani bu aylaklık aslında e, şeyde de mesela Boğman'ın e, bir kitabında da Parçalmış Hayat'ta da bahsettiği bir şey. Mesela bu şeyi çalışma hayatında bir aylaklık gibi. Yani istemediğimiz, sevmediğimiz işleri yapıyorsak, yapıyor olmamız da aslında bir tür aylaklık gibi el alıyordu orada. Hı hı. Jeremy Benson'dan yola çıkarak. Aynı şekilde kendi başımıza vakit geçirirken de işte televizyon izlemek, playstation, sosyal medya vesaire. Bunları böyle biraz şey bir tabirle Bentham'ın sözüyle aptallaştırıcı aylaklık olarak tanınıyordu. Evet. Yani edilgen e, şey kendi o öz kendi şeyine yabancılaşmış, yabancılaşmış olmak. E, o bu zaman yani da aktif da... bir aylaklığa ihtiyacımız var diyor. Evet, evet üretici, yaratıcı, yaratıcı. Evet. Yani öz güçlerimiz bu neyse, belki marangozluk, belki başka bir besin, belki başka bir şey. Ama kendi öz güçlerimizle bağlantı kuracağımız şeyler o e, bağı oluşturacaktır, kuracaktır diye düşünüyorum. E, kendi duygularına mesela bir terapist olarak sen de bunu çok sık rastlıyorsunuzdur. Duygularına insanlar o kadar yabancılaştı ki ve onları böyle korkulacak bir şeymiş gibi e, yaşıyor. Herhangi bir kaygı, korku, herhangi bir durumda e, hı hı. o paniğe kapıldığı noktada orada başlıyor zaten. Kendi duygularıyla, kendi öz güçleriyle bağlantı kurmak ee, sanırım o e, doğayla olan bağın da e, kurulmasına çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani burada Olmak, Aslında değil, insanların olmak otantik da. olması değil mi? Yani insanların kendi kendi olması. Bak mesela e, sen bunu böyle söyleyince çok basit bir şekilde anlatıcı benim aklıma şey geldi. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Bu sırada daha yani böyle bir daha doğrusu mesleki bir grup gibi orada e, devamlı bir haberleşme içindeyiz. Görüşüyoruz falan da. Şimdi artık neredeyse görüşmelerimiz Zoom üzerinden ve e, WhatsApp e, söyleş sohbetler üzerinden de gidiyor. Ee, bu arkadaşlarımızdan bir tanesinin çok güzel bir sesi var bire geldiğimizde genellikle e, sesi çok güzel olmasına rağmen e, şarkı söylemekten biraz imtina ediyor e, yani işte e, utanıyor filan yani işte detona olurum görüşür diyor, diyor bu diyor filan ve e, şimdi e, bu utangaçlığı üzerine atarak bizim gruba çok güzel üç beş tane şarkı gönderdi <Gülüyor> Ve çok güzel ve biz de burada kendi evimizde otururken o şarkıları dinledik. Yani şimdi mesela bir insanın bir şey üretmesi ve yaratması derken çok büyük şeylerden bahsetmiyoruz aslında değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o muhtemelen o şarkıları söyleyip kaydedip bize gönderirken biz onları dinledikten sonra ona yaptığımız yorumlarla duygularımızı paylaştığımızda o kendini büyük ihtimalle çok iyi hissetti. <gülüyor> ee, ve e, bizim bir şey söylememize gerek kalmadan doldururken de yani onları, onları söylerken de büyük ihtimalle iyi hissediyordu Üretmek bir şey yapmak aslında bu kadar da basit bir şey olabilir öyle değil mi? Evet yani gerçekliği e, bedensel, ruhsal, ve entelektüel, zihinsel öz yani Bunların tümünü bir arada yaşayabilmek, değerlendirebilmek, buluşturabilmek o zaman e, o bağı çok daha yoğun hissedeceğimizden ben eminim. Yani o situasyonistlerin, o bahsettiği yani çok küçük bir hareketle insanların bulaşıcı bir şekilde, yani virüs nasıl bulaşıyorsa, korku, kaygı nasıl bulaşıyorsa, diğer şeyler de, diğer o yaratıcı güçler de, o şiitser enerjisi de aslında o kadar kolay e, bulaşan bir şey. E, yeter ki o bedensel, ruhsal ve entelektüel, zihinsel öz güçlerimiz bizim birleşmesi, bir bağ kurabilmesi bu da elbette felsefeyle, sanatla müzikle işte yani ne yapıyorsanız bulunduğunuz yerde evet. ne yapıyorsanız onlarla. Bunlar da bu da yaşadığımız şey bir anlam evet. Ve yaşadığımız şey bir anlam katmak çünkü. Yani burada koronanın getirdiği şey ne? Tüm bu belirsizlikler. Ne olacak? Ne zaman bitecek? İşte işimizi kaybedecek miyiz? işte bir yakınımızı kaybetmeyeceğiz vesaire. Bütün o korkular, kaygılar, o bilinmezlik, belirsizlik ne baş edebilmek içinde aslında e, yani bütün o, oradaki şey de anlamlandırma. Yani birisinin çıkıp bize bir şey söylemesini istiyoruz. Halbuki o söylenecek söz bizde de var. Biz de bu e, bunu hissederek şey yapabiliriz kendi kendimize bu anlamda hareketle geçiyoruz. Hep dışarıdan bir şey bekliyoruz. Bir papazdan, bir doktordan. Bir şey bekliyoruz Kendi evet. özgüçlerimizle bağ kurarak Ve bu özgüç zaten O bağı hissettiğimizde başkalarıyla da Bağ kurmayı Peşinden getiriyor olacak Çünkü Mesela en sende bir yazımda da bahsettiğim Korona günlüklerinde bahsettiğim gibi Bir insana En kötü başına gelebilecek şu günlerde Olan şey tek başına Oturup televizyon izleyip Sosyal medya takip etmesi Yani evet. Dünyanın korkunç bir yer haline geldiğini hissedip kendisini çok çaresiz, çok yalnız, çok dehşete düşünmüş bulabilir. Ne kadar e, entelektüel olarak gelişkin olsa da. Ama bir arkadaşıyla bağ kurduğunda, onunla iletişim kurduğunda, o korkusu da şeyi de e, azalacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> e, bu arada Bülent, e, bizim e, programımızın e, başlığıyla ne kadar böyle bir e, e, acayip çakışan durumlardayız değil mi? Normalin sınırlarındayız. E, anormalin içinde <gülüyor> debeleniyoruz. E, e, burada normali e, ne yapacağız? Yani böyle hani normalin tanımları, anormalin tanımları falan böyle karıştı birbirine biraz. Birbirine birazcık. De nasıl mesela diyelim OKB <gülüyor> için değil mi? Şu an herkes de tüm dünyada evet. OKB semptomlarında bir ya benim, ben sana, benim bir danışanım ne dedi biliyor musun? Yani e, bir iş yerine gitmiş ona şey demişler temizlik böyle hijyenle ilgili bir e, takıntısı olan bir danışanım. E, on, yani bir şekilde etraf farkında ne kadar titiz olduğunu, temizliğe kadar önem verdiğini hastalık olarak görmeseler bile. Ya sizin için hayat ne kadar zorlaşmıştır şimdi demişler. Bundan 20 gün önce olan bir şey 20-25 gün önce. O Hı. demiş ki olur mu ben zaten böyle yaşıyordum hayat sizin için zorlaştı. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. Yani o <gülüyor> ve orada, yani orada artık OKB çok normal bir şey, normalleşmiş durumda. Tüm o Tabii şu anda normal. herkes bir OKB gibi yaşamıyor mu evet. o meseleyi. Evet. Eldivenlerle evet. ve maskelerle dolaşan, birbirine yaklaşmayan, birbirine dokunmamaya çalışan, sosyal bir mesafe denen o fiziksel mesafeyi korumaya çalışan e, insanlar e, her yerde. Bu normalde ee, şey şartlarında olmuş olsaydı e, hiç korona diye bir şey söz konusu olmasaydı böyle dolaşan insanlar gördüğümüzde doğrudan o teşhisi şizs koymaz mıydı? Evet şimdi sen sosyal sosyal şey dedin de, ya sonra, evet şimdi sen şimdi ise misafir... böyle dolaşmayan insanlar suçlanıyor. Evet <gülüyor> Siz nasıl dikkat etmiyorsunuz hayata evet. diye yani nasıl böyle özensiz olabilirsiniz? Başkalarının hayatını nasıl tehlikeye atıyorsunuz? Evet. Sen biraz, biraz <gülüyor> evvel şey derken sonra düzelttin ya sosyal mesafe dedin sonra onu hemen fiziksel mesafe evet. e, ve Ama televizyonda vesaire hep böyle sosyal mesafe diye geçiyor Tam tersine sosyal mesafenin ortadan kalktığı ama fiziksel mesafe O fiziksel mesafe sözcüğünü belki e, kullanmak ama sosyal mesafe o dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz Aynen Evet. Sosyal mesafe yakınlığa ihtiyaç duyduğumuz değil sosyal mi? Sosyal yakınlığa ihtiyacımız var. Ee, fiziksel mesafe evet ama sosyal yakınlık şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olsa gerek. Ee, şimdi böyle şeye bakarken e, Artağ ben bir e, şey e, bir bahsettiğin Hoca Fıkrası. Böyle şeyin Elim Philips'in bir kitabında rastladım. Şöyle diyor, Nasreddin Hoca bir sabah evinin önündeki avlaya darı istemiş. Yoldan geçen bir adam durup şaşkın gö gözlerle hocaya bakmış. Hoca demiş neden etrafa darı serpersin? Hoca kaplanlar uzak dursun diye cevabını vermiş. İyi de buralarda kaplan yok ki demeye kalmadan hoca cevabı yapıştırmış. Gördün mü bak demek ki işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada sanırım müsa, o Edwin Phillips de bunu böyle dehşetler ve uzmanlar... ...kıtabında böyle alıntı varmış... Hoca Fıkrası'nın... ...sanırım insanların en çok böyle şeyleri... ...tüm o mesafelerde, maskelerde... ...vesairede... E, ...aslında o şeyle etme arı gibi... ...durmuyor mu sence de? Bir, bir tür kaplanlara... Bak, kesinlikle öyle... ...şu anda çok somut olarak bir şeyden bahsedeceğim... ...şimdi klorokin bir şey ilacı... E, e, ...biliyorsunuz Fransa'da... E, ...sıtma ilacı klorokinin... ...etkili olduğu ile ilgili olarak... ...bir e, bilgi paylaşıldı... Ee, ve işte Sağlık Bakanlığı e, bu konuda klorokinin e, şey olarak kullanılabileceği, ilaç olarak kullanılabileceği söylendi. Şimdi bilimsel çalışma yöntemlerine e, göre e, bakabil, baktığında e, insanların telersi içinde ne kadar büyük yanılgıları düşebildiğini görüyorsun. Diyorlar ki 20 kişiye uyguladık, 30 kişiye uyguladık, insanların %90'ı iyileşti. Şimdi zaten koronavirüsü bulaşmış hastaların %90'ı kendiliğinden iyileşiyor. Şimdi bir şeyin e, gerçekten klorogüm verdikleri için mi iyileşti yoksa zaten iyileşecekler miydi meselesini test edebilmek için. Şimdi burada anlatmamın çok saçma olacağı bir sürü e, teknikler gerekiyor istatistik bir e, anlamlılığa varabilmek için bilimsel çalışma yöntemi var. Ama korku o kadar korkunç boyutlara varmış ki Sağlık Bakanlığı düzeyinde Fransa'nın Sağlık Bakanlığı düzeyinde e, bir... Handikapa varıyor mesela. Klorokin ilacının kullanılmasıyla ilgili olarak öneri getiriyorlar. Bu arada bu nasıl bir zarara varıyor biliyor musun? Şimdi dünyada biz Avrupa'da ya da işte bizim gibi ülkelerde sıtma görmüyoruz belki ama Afrika sıtmadan kırılıyor. Tamam mı? Hı hı. Ve sıtma ilacı hı hı. çok az üretilen bir şey. Sen şimdi sıtma ilacı şeye iyi geliyor dediğinde Avrupa'da ee, koruyucu etkisi var korona karşı dediğinde Herkes deli gibi sıtma ilacı satın alıyor ve gerçekten sıtma ilacına ihtiyacı olan Afrika'daki bir sürü sıtma hastası ilaçsız yani. kalıyor. Ne kadar korkunç bir şey değil mi? Evet, evet. Yani, yani hiçbir şekilde de ben başka yerlerden okuduğum bilgilerle söylüyorum. Ben bir mikrobiyolog, ürü uzmanı değilim ya da işte farmakoloji uzmanı değilim. Sıtma ilacının ee, gerçekten koronavirüsü ya da daha henüz ne olduğunu doğrusu bilmediğimiz bu koronavirüsünün bu alt tipine ne kadar etkili olduğu ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Etkili olup olmadığıyla da ilgili en ufak bir bilgimiz yok. <gülüyor> yani darıp duruyoruz. Çünkü sanırım en çok böyle bir şey çözüm, bir çare buradaki şeye bekleyememe, değil mi? Böyle bir şey var. Bu kaygının bir sonucu olarak. Evet. Devletler de, devletler de ee, bilim insanları da e, böyle bir panik halinde aslında o panik de biraz evet dediğin gibi başka zararlar veriyor ısıtma evet. ihtiyacına sıtma ilacına ihtiyaç duyan insanların mağdur olması gibi başka zararlar peşinden getiriyor tabii, tabii. Değil, e, sakin olmak bu, yani orada bekleyebilmek e, durabilmek e, burada asıl buna ihtiyaç varmış gibi duruyor gerekiyor evet ama bu evet. tabii bu ee, hepimiz insan olduğumuz için yani Fransa Sağlık Bakanı da e, Amerika Ünlemle <gülüyor> Başkanı da e, Türkiye'nin ünlemlesi de hepimiz insan olduğumuz için aslında bireysel korkularımız var ve burada bireysel korkularımızın önüne geçemeyip bütün toplumu yani o konumlarda yaşayan insanlar çalışan insanlar e, o bireysel korkuların önüne geçemeyip olmadık e, senaryoları ee, şey yapabiliyorlar, sunabiliyorlar bize ve aslında topluma çok zarar verecek şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Ve bu topluma e, zarar verecek şeylerden birisi de bu tür böyle ümitler yaratmak e, değil mi? Çünkü evet. bu boş ümitler aslında ümitsizliği daha da e, güçlendiriyor. Tabii. tabii. Ah, yani, buradan da hiçbir şey çıkmadı diyerek büyük bir korkuya evet. kapılıyor insanlar değil mi? <gülüyor> evet. Yani o konuda o yüzden çok dikkatli hem medyada, hem şeyde daha dikkatli olması gerekiyor. E, o boş miktar yaratarak, şey yaparak e, aslında çok daha büyük paniklerin e, önü açılabiliyor. E, bir de insanlardaki şeyi nasıl açıklıyorsun? Senin bir düşüncenle hani ben gerçekten açıklayamıyorum çok fazla. Üzerinde düşündüm ama çok fazla bir şey e, üretemedim. E, i̇nsanların e, yalnızca en kötü, olası en kötü senaryolara ee, odaklanıp onları duyup bunları en güçlü senaryoları birbirleriyle paylaşması. Sosyal medyada ya da Facebook'daki gruplarında. Yani evet. böyle felaket senaryolarını özellikle. Yani iyi yani biraz umutkar, biraz iyimser senaryoları değil. Hatta biraz iyimser ve umutkar konuşan insanları sorunsuzlukla suçlamak, ee, onların neredeyse vatan haini ilan etmek ve ee, e, yalnızca ve yalnızca felaket ve Senaryoları ve karamsar senaryoları Paylaşmak ve buradan acayip Bir şey çıkıyor. Ne, neden sence Bunu yapıyor olabilir? Ben ya bu, gerçekten Birisi olarak Şey yapamadım. Ee, bir açıklama bana, bulamıyorum Bana şöyle geliyor bu, Arper, bu mesela Çok gerçekten enteresan Bir şey bu. Sadece korona için değil Deprem için, başka toplumsal Oylar için, pek çok şey için Bunu söylemek mümkün ee, Burada bir haz var fazla Mesela sosyal medyada da o var. Yani bazı mesela bir YouTuber öyle e, geçen bir yerde rastladım. E, tuvalet krozeti yalamış. E, ve sonra da haber konusu olmuştu. Koronaya yakalandı diye. Yani onun şeyini çekiyor. Yani resmen korona yani bazı insanların sosyal medyada vesaire korona olmak isteyen insan bile olduğunu e, düşündürtebilecek şeyler paylaşımlar e, görüyorum. Orada böyle bir haz olduğunu, ikinci haz dediğim bir haz olduğunu e, çünkü yaşamlarında bir şeylerden memnun değiller, sıkılmışlar önemsi hissediyorlar bir şey var orada, bir ihtiyaç var ve bir felaketleştirerek bir şeyi büyüterek e, dikkat çekmek, ilgi toplamak e, ve gerçekten e, ve orada başka psikolojik şeyler de olabilir tabi ergenlerde mesela çok sık e, rastladığımız bir şey bu dikkat çekmek için özellikle bu tür böyle felaketleştiren işte arkadaşlarına işte gerçekten öyle olmadı halde hamile kaldım diyen <gülüyor> işte vesaire vesaire oradaki ihtiyacı çok benziyormuş gibi geliyor bana histeryk bir şey ee, olarak görebiliriz bunu o zaman değil mi? Yani evet biraz, e, biraz öyle görülme ihtiyacı yani histeri biraz böyle değil midir e, Yani sahne ihtiyacı sahne alma ihtiyacı en en şey e, en e, felaket senaryo ben şunu anlatabilirsem evet, iyi görecekler. Evet, tabii. Ve orada ama şunu da görüyoruz mesela diyelim o ergenler üzerinden baktığımızda gerçekten mutsuz, gerçekten e, yaşamına bir anlam e, konusunda e, sıkıntısı olan, kendisini gerçekleştirmekle ilgili bir çaresizlik yaşayan, e, yaşayan kişilerin daha çok bu tür şeylere yöneldiğini ve orada o kaygısını mesela biraz o koronaya şey mi? Paronoya da şey vardır ya yansıtma. Mesela ben bir adamdan nefret ediyorumdur. Paronoya da şöyle olur. O benden nefret ediyor. Ve benim nefretim o evet. ne kadar büyükse, o adamın nefretini, o kişinin nefretini e, o kadar büyütüp büyütebilirim. Burada da benzer bir şey. Yani o felaketleşmeyi ne kadar büyütürsem çünkü benim aslında kendi içimde yaşadığım bir şey o. Yani dünya ile ilgili, hayatla ilgili bir şeyim var, bir, e, bir meselem var. Onu orada felaketleştirerek e, tatmin, olu, tatmin edi, ediyor olabilirim kendimi. Hı Bunun hı mesela hı. çok o Melancholia filminde ben çok güzel e, böyle çözümlediğini düşünüyorum. Mesela orada üç tane karakter vardır. İlk karakter Justin sanırım. O dünyanın sonunu arzulayan bir kadın. Birisi. Dünyanın sonu gelsin istiyor. Çünkü çok mutsuz bir evlilik yaşayacak vesaire Ama istemediği bir evlilik Pek çok şey var Kendi için hesaplaşamadığı şey var Claire dünyanın sonunun gelmesinden korkan birisi İşte orada bir de Claire'in kocası var O da e, bilim, bilime çok inanan birisi Ve bilim insanları Hayır meteor o gezegen dünyayı çarpacak diye Söylüyor ve ona inanıyor Ve sonra çarpacağını anlayınca e, Büyük bir aya kırıklığı yaşıyor Bilime karşı O da karşı Oradaki Claire'in durumuna benziyor, şey, caddinin durumuna benziyor sanki. Dünyanın sonu geldiğini, hı hı hı. gelmesini arzulayan e, çok sayıda insan olsa gerek. Hayal hı hı. kırıklığına uğramış ve bu hayal kırıklığına baş edemeyen, e, baş edilememiş bir sonucu gibi geliyor bana. Çünkü ve çok e, enteresan bir gün Ve e, bu sayede hepimiz aynı benim yaşadığım felaket ve hayal kırıklığını hepimiz birlikte yaşayacağız. Bu evet. şeye benzemiyor evet. mu biraz? Hatırlar mısın? Bilmiyorum. Ee, insanlar çok da bilmiyorum yaş grubu, nasıl bir yaş grubu bizi dinliyor ama e, bu e, HIV virüsünün pozitif olduğu, AIDS'in çok fazla e, ortada e, büyük bir tehlike olarak algılandığı ve e, durum zaman dilimlerinde e, elinde enjektörle e, etrafta koşup e, ona evet. buna enjektör saplayan insanlar vardı dünyanın çeşitli evet. yerlerinde. Evet. Yani ben e, <gülüyor> HIV pozitifim, siz de HIV pozitif olun diye yani evet. e, elinde e, bir enjektörle etrafa dolaşıp etrafa kendinde olan e, hastalığı e, bulaştırmaya çalışmakla e, bu korkuyu kendi içinde yaşadığı korkuyu evet. e, sosyal medyadan paylaşıp herkesi korkutmaya çalışmak arasında hiçbir fark veremiyorum ben. Evet kesinlikle. Oradaki e, tabii psikodinamik şeyler böyle çok e, merak uyandırıcı gerçekten bir taraftan. Yani bunun üzerine e, çalışmak, düşünmek lazım. Evet, Oradaki. bittiğinde galiba hepimiz ama... birazdan fark edeceğiz değil mi? <gülüyor> evet. Ee, Oradan fakat, bitiyor olabilir mi şey bilmiyorum ama bize bir şey söylemiyor. Sana geliyor mu ses? Bana evet gelmiyor henüz. Herhalde var, şey, bize haber verirler. yani ses gitti sanki bende. E, Bülent duydum mu bilmiyorum. <gülüyor> Artık bitirebiliriz e, dediler. Hı, evet, evet. E, bence iki hafta sonra da büyük ihtimalle öyle ya da böyle bununla bağlantılı bir şeyler konuşacağız gibi geliyor bana e, evet. ve e, yine telefondan bağlanacağız gibi geliyor. E, bir e, sevgili e, dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Belki e, biz bu iki hafta içinde Bülent laire ayrı, ayrı ee, bu konularda birazcık daha fazla düşünüp biraz daha fazla okuyup belki arada konuşup e, belki biraz daha e, toparlayıcı bir şeyler söyleme şansına sahip olabiliriz ama evet. hepimiz aynı gemideyiz ve ne olacağını bekliyoruz geliyor bana. Evet. Plan. evet. Evet, ee, O zaman Her iyi, çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için ve görüşürüz diyelim değil mi? Evet, görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi üzere. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar.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 Ve Bülent Usta.